Bir Yaşam Dili Şiddetsiz iletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Ee, i̇lk defa bizi dinleyenler için bu programda Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabının çeşitli bölümlerini... Ee, ...Canan'la birlikte başladığımız, yaptığımız yolculukta öğrendiklerimizi aktararak e, sizlere sunmaya çalışıyoruz. Kendimizi özgürleştirmek ve başkalarını desteklemek bölümünü geçen hafta... E, ...okumaya ve konuşmaya başladık. Evet, inanç kalıplarından bahsettik. Değil mi? Depresyondan bahsettik geçen hafta. Bu haftada... ...iş dünyamızda... ...kendimize özen göstermek diye... ...kitaptan takip edersek öyle gidiyor. Kendimize özen. Nasıl olacak bu cana? Ay Benim çok üzerinde çalıştığım bir konu... ...bu kendine özen... ...büyümek, e, gelişme noktalarımdan biri... ...kendimi özen... ...kendimden vazgeçtiğim zamanlar olduğu zaman böyle... ...kendimi suçladım... E, ...neden böyle, neden böyle diye sordum... E, ...yani... ...özellikle sağlıkla ilgili benim bu kendine özenliği... Şey. ...ne oldu da ben kendimden vazgeçtim... ...ve bu kadar sağlıkla ilgili problemim var... Benim tansiyonum var mesela... E, ...esasında vücut söylüyor... <gülüyor> Duyan var mı yani o ilk önce bu vücuttaki neler oluyor Bazen hani Öfkelendiğimizde Şu arkamdan böyle kafam zınk zınk zınk atar Niye çünkü ihtiyacım var Sakinleşmeye dinlenmeye ihtiyacım var İşte belim ağrır mesela Benim çok sık O da hep dinlenmekle ilgili ee, kendime özen göstermek yani kendimi şefkat de var burada yani kendimi şefkatli bir şekilde kucaklamak ee, neden niçin deyip kendimi suçlamak yerine karşılanmayan ihtiyacımı fark edip ve bununla ilgili ne yapabilirim galiba kendine özenle ilgili söyleyeceklerim sende nasıl bu özen hikayesi Şimdi sen bunları anlatırken benim içimde bir e, oyunculuk e, canlandı. Bu oyunculuk ihtiyacı şey... E, ...belki ayıp olmaz mı? Hiç bu kadar insan kendini düşünür mü? Hı -hı. Kültürel koşullanmalarla ilgili geçen program konuştuğumuz şeyler geldi aklıma. Kültürel koşullanmalara baktığım zaman ben şeyi fark ediyorum... E, İnsanın kendini bu kadar düşünmesi iyi bir şey değildir. Ondan sonra bu kadar kendinden söz edilmez. Bırak başkaları seni takdir etsin. Sen kendini sakın övme gibi yazılı olmayan ama hepimizin çok iyi bildiği toplumsal kurallarımız var. Evet yani bunu söylerken şimdi aklıma hemen şey geldi. Yani depresyonu konuşmuştuk. Sen de kendi deneyiminden bahsetmiştin. Ee, o zaman da şöyle bağlıyorum ben. Yani depresyonda çok iyi olmanın bir sonucudur gibi. Yani hep ke odağım kendimde değil de odağım hep dışarıda. Ama ona yetişeyim, ona iyilik yapayım, onu düşüneyim, onunla ilgileneyim derken... ...hem bir kendinden vazgeçme hali. Bunu seçim yaparak mı yapıyorsun yoksa bilinçsizce mi yapıyorsun o zamanlardan çok emin değilim. Ama şu anda... ...şiddetsiz yetişimde öğrendiklerimle... ...seçim yapabiliyorum evet ben... ...başkasına destek olacaksam... ...evet bunu seçiyorum... Yani ...öbür türlü böyle bir şeyde... ...sanki <gülüyor> sis bulutu içinde... ...nereye gittiğim belli değil... ve ...o beni bir süre sonra... ...depresyona sokan bir... E, ...olaydı ama şu anda... Kendi e, sorumluluğumu alarak evet ben kendime özen gösteriyorum ve bu seçimler benim seçimlerim. E, bunların karşısında belki bazı ihtiyaçlarım karşılanmayacak ama onunla da başa çıkabilirim diyen daha yetişkin bir canan var. Aradaki fark o. Eskiden depresyona çok kolay girebiliyordum. Şimdi gene giriyorum da daha kolay çıkıyorum. <gülüyor> Çıkabiliyorum yani. Eskiden baya bir uzun sürüyordu. O yüzden bu kendine özen konusu gerçekten çok şey önemli önemli bir ihtiyaç. İşte iletişimde en son kabul etmeye başladığım ihtiyaçtı benim çünkü aklıma gelmiyordu yani böyle biraz kültürel koşullanmanın etkisinde ne kadar kaldığımı da fark ettiğim yerdi benim yani kendime özen göstermek sürekli kendi ihtiyaçlarımdan bahsetmek tırnak içinde ayıp. Bir şeydi e, Bu noktada da Destil iletişimin bizi davet ettiği yer Kültürel koşullanmalarımızın farkına Varmak Ve bunların yerine ne hissediyorum Neye ihtiyacım var e, Sorusunu kendimize sormaya başlamak Aslında kendime özen Göstermeye başladığım yer kendimi, Kendimle de ahbaplık kurmaya Başladığım yer ya Bir dakika hani sanki başka birini çok sevdiğim bir arkadaşıma bakar gibi kendime bakıp... ...bir dostuma bakıyor gibi... ...ya bu insanın neye ihtiyacı var diye bakmaya başladım. Evet yani. ve değerli de ilgili bir şey. Ben değerliyim. <gülüyor> Değil mi? Ben çok değerliyim. Ee, her birimiz sadece insan olduğumuz için... ...yani canlı hayatın birer simgesi olduğumuz için... ...değerliyiz ve hepimizin hayata sunabileceği hediyeler var. Ee, aramızda tek bir kişi yok ki... ...hayatta... E, ...hediyesi olmasın. Evet. Kendine özen gösterirken Tabii şunu da söylemek lazım yani Kendime özen gösterirken başkalarının da, Başkalarına da özen gösteriyorum Yani yani Ben ben ben değil de Bu şiddet işimde karşılıklılık da var Yani sen kendine özen gösterirsen Karşı tarafa da özen gösterdiğin Seçimler nasıl yapabilirsin Alanını korumak da Benim için mesela kendine özen Veya hayır diyebilmek Yani çoğumuzun ee, zorlandığı şeylerden biri Hayır diyebilmek Ben o konuda baya iyiyim Hayır çok kolay diyebiliyorum <gülüyor> ee, Ama hayır diyebilmekle ilgili O da bir Çünkü birçok şey Karşı taraf dediğin gibi ayıp olmasın işte Beni sevsinler Veya üzülmesin Diye düşündüğümüz bir takım kalıplardan Dolayı da evet diyoruz Veya mecbur olduğumuz için Utandığımız için Evet diyorum. Sonra hayır diyebilmek de bir kendine özen benim dünyamda. Ben şey örneğin çok seviyorum bu konuda Can'a. Şiddetsiz iletişimde empati, özen, aynı uçaklardaki kural. Maskeyi önce kendime sonra başkalarına takıyorum. Ve aynı mantık. Eğer benim kendime özenim yoksa, kendime empatim yoksa, kendimle iç barışım yoksa Nasıl olacak da çevremdeki insanlara ve genel olarak etrafa e, özenli, empatik olabileceğim? Böyle bir şey bana mümkün gelmiyor. Bende olmayan bir şeyi başkalarına vermek mümkün değil. Şey gibi e, bu kültürel koşullanma en azından benimki öyle. Bilmiyorum belki seninki dinleyenlerden de benzerleri vardır. Ben şeyi öğrendim. Fedakarlık iyi bir şeydir diye öğrendim. Sonra şimdi, şimdi, şimdi düşünüyorum. İçinde feda var. Ya yani ne demek ee, tamam yani gönülden alıp verdiğim şefkatli bir akışı özlemek başka bir şey ama böyle sürekli kendimden verdiğim bir şeye doğru gitmek başka bir şey. Ve eminim böyle yaptığımda ya kendime ya da bunu yaptığım insanlara bir bedel ödetiyorum. Evet veya ödetemiyorsan da bir şekilde depresyona giriyorsun, oturup <gülüyor> kalıyorsun. Ee, e, depresyon da Depresyon tabi e, bir teşhis Hani ben e, bu konunun uzmanı değilim Bununla birlikte Depresyon dediğimiz hale girdiğimizde e, Hakikaten insan elini kolunu kaldıramaz bir hale gelebiliyor Benim kendi hayatımdan da o hallerimden bildiğim Ve dünya karanlık bir yer haline geliyor O kadar karanlık ki Ben böyle sanki bir e, çaresiz biriyim Hiçbir şey yapamıyorum Elim kolum kalkmıyor Tam bu noktada şiddsi iletişimin davet ettiği yer şu an ne hissediyorum ve neye ihtiyacım var diye düşündük, düşünmek ve buradan hareketle eyleme geçmek, harekete geçmek. Şiddsi iletişim çok aktif bir şey. Evet, yani şimdi düşünüyorum tabii bazı durumlar oluyor ki insan onu bile düşünmek bile istemiyor. Yani kendini iyice kapattığımız. Yani her tarafı bütün ben jalüzileri indirip oturdum yani kendi içimdeki üzleri oturup indirdiğim zamanlar da olmuştur. Belki de o zamanda biraz da zamana ihtiyaç yani gerçekten hani evet fark etmek yani her şeyin başında da bu farkındalık. Evet ya ben şu anda böyle bir zamandan geçiyorum benim bir süre böyle yalnız kalmaya ihtiyacım var diyebilmek. Ha, ...o da o da şefkatli bir şeyden... ...niye ben böyleyim... ...işte asosyalim çıkmak istemiyorum... ...yıkanmak istemiyorum... ...şunu yapmak... ...hayır evet ben şu anda bu halimle... ...kendimi kabul ediyorum... ...hani o kendine şefkat... Yani ...ben kendimi kabul etmek de... ...bu halimle de ben... ...ben kendimi seviyorum... Tam bu noktada bu seninle... ...programdan önce konuştuğumuz örneği... E, ...paylaşmak istiyorum... E, Marshall'ın yine seminerlerine katılan biri sık sık baş ağrısı çekiyormuş. Seminere katıldık, katıldığı günlerden birinde yine başı ağrımış ve diyor ki normalde ilk yaptığım şey neyi yanlış yaptığımı analiz etmek olurdu. Yanlış bir şey mi yedim? Kendimi strese mi soktum? Bunu mu yaptım? Şunu mu yapmadım? E, şiddetsiz iletişim metodunu biraz öğrendiği için o gün kendine daha iyi bakmak amacıyla şu soruyu sormuş. Bu baş ağrısı ile şu anda kendim için ne yapmaya ihtiyacım var? Kendini suçlamak yerine. Bana bu soru çok sihirli geliyor. Bu baş ağrısını e, her türlü şeye çevirmek mümkün. Mesela demin söylediğin e, battaniyenin alttan çıkmak istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyor canım. Banyoda yapmak istemiyorum. Böyle bir haldeyim. Peki bu halimle şu anda kendim için ne yapmaya ihtiyacım var? İşte orada belki biraz daha o halimle kalmak tabii. ...ihtiyaç... ...değil mi? Yani i̇lla <gülüyor> giyinip süslenip dışarı çıkma... ...o halin olmuyor çünkü... Evet. ...o ve halini buna, kabul ettim ...ve bunu her insan biricik... ...böyle bir haldeyken her insan kendi cevabını bulabilir... ...ve bu örnekte... E, ...bunu anlatan kişi... ...yavaş yavaş boyun çevirme hareketleri yaptığından... ...kalkıp yürüdüğünden... E, ...söz ediyor... ...kendimi hırpalamak yerine... E, ...başka şeyler yaptım diyor başarısı hafiflemiş ve daha çok özene ihtiyacım var diye bir noktaya geldiğinde de kendine ilgi göstermeye başladığını anlatıyor. Evet bu tekrar başa e, şey bir önceki haftaki konuya tekrar böyle birdenbire gene bir şey oldu aklıma geldi yani o zaman kimlikleri de konuşmuştuk iyi anne mesela ben e, kızımı doğurduğumda bir müddet bir, bir depresyona girmiştim orada hep kafamda hep şey, kendimi suçluyordum işte iyi anne olamadım e, yeterince ilgilenemedim hep uykum geliyor uyumak istiyorum iyi anne değilim diye diye diye diye Kendimi bayağı bir depresyona soktum ve hakikaten vücudumda böyle seneler süren kaşıntılar oldu. Bayağı sağlığıma zarar verdim. Bu düşüncelerden gelip oraya geldim. Yani o kadar çok böyle bir kafamda bir kalıp oluşmuş ki iyi anne şunları şunları yapar. Anne olmak budur diye ve onu işerleştirip yapamadığım zaman kendimi suçlayıp depresyona girip depresyonda duramayıp <gülüyor> vücuduma zarar verip yani sağlığıma e, uzun süren bir kaşıntı hastalığına yakalanmam ve tekrar şifalanmam bayağı uzun seneler sürdü. Yani e, hakikaten acılı bir yol. Ama orada demin dediğimiz gibi evet ben şu anda hiçbir şey yapacak halde değilim ve bunu kabul etmek şefkatle o kendine şefkati ...unutmamak için ne yapmam lazım... ...bilmiyorum. Ee, ben de... E, ...o kadar... E, ...şu an söylediklerinle kendi hikayelerime... ...gittim. E, çok farklı bir noktada değilim senden. E, ama bu bana... E, ...bu baş ağrısıyla... ...şu anda kendim için ne yapmaya ihtiyacım var... ...sorusu... E, ...baş ağrısını çıkartıp... ...türlü türlü haller konulabilir. E, sanki bir anahtar gibi geliyor. Evet... Ee, bu konular depresif e, konular gibi geldi Teoman çok uygun olur diye <gülüyor> <gülüyor> ee, Müzikle bağlıyoruz İstasyon insanların dinliyoruz Teoman'dan Mevsim rüzgarları Ne zaman eserse O zaman hatırlarım Çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım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 İstanbul'da Sonbahar Her zaman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 Akşama doğru azalırsa Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan çok güzel ala İstanbul'da sonbahar Akşama doğru azalırsa Kız ve adalar Ah burada olsan çok güzel İstanbul'da Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili programında kendimi özgürleştirmeyi Canan'la konuşmaya devam ediyoruz. Ee, depresyondan bahsettik. Ee, i̇şte depresyon dediğimiz hallerde şiddetsiz iletişim ne öneriyor, ne yapabiliriz bunları konuştuk. Ee, tam bu noktada kitapta teşhisin yerine şiddetsiz iletişimi koymak diye bir bölüm var. Bu bölüm... Ee, psikiyatrlar ve psikoterapistlerin ilgisini çekebilir ee, daha çok onların alanlarına giren bir konu ee, ben çok fazla e, bu alana girmek istemiyorum ee, oradaki uzmanlığa saygı göstermek istiyorum aynı zamanda kendimi özgürleştirmek için e, genel olarak hayatta hepimiz teşhis koyuyoruz uzmanlık alanımız olsun olmasın bunun öneminden biraz söz etmek istiyorum Evet, bu uzmanlık olsun olmasın teşhis koymakta çok başarılıyız değil mi? Hem kendimize hem başkalarına. Evet. Mesela? E mesela işte ben yine depresyondayım. <gülüyor> <A> Aynen. <gülüyor> evet. e, ya da ben bu aralar pek bir manik haldeyim demek. Yani bu, bunlar bizim kendimizle konuştuğumuzda, kendi iç... E, Seslerimize baktığımızda kendimize söylediğimiz e, teşhis içeren, yargılayıcı cümleler. E, şimdi depresyondayım dediğimde, e, geçen programda yine konuşmuştuk. Böyle düşündüğünde ne hissediyorsun diye soruyorum kendime ben. Yani depresyonda hmm. olduğunu düşünüyorsun Deniz'ciğim. İyi de şu an hakikaten ne hissediyorsun? Kendine dürüst olduğunda diye soruyorum. Genellikle ne çıkıyor? Bazen yorgunluk, bazen bezginlik, Hı -hı. Ee, hayal kırıklığı, hayal okay. kırıklığı yani bir şeyler şimdi ve böyle baktığımda da bu duyguların süresi azalıyor. Çünkü insan hakikaten 24 saat bu du bir duyguyla kalmıyor. Evet, yani teşhis koymak da bir nevi etiketlemek, yargılamak, değil mi? Yani teşhis koymak, e, diyelim ben kendime bir e, işte isim taktım. Ben depresif biriyim diye. Şimdi ben depresif biriyim inancıyla yaşamak e, bana bir yeni etiket, yeni bir kimlik getiriyor. Aynı zamanda da e, bu kimliğe bağımlı hale gelebilirim. Yani davranışlarımı her, hepsini bununla açıklamaya başlayabilirim. Böyle şey gibi geliyor bana. Bir hamster gibi kimliğin peşinden koşan o tekerleğin içindeki hamster gibiyim. E, halbuki teşhisi bir kenara bıraktığımda her an... ...olup biten bir şey karşısında... ...kendi duygu ve ihtiyaçlarımla... ...bağlantı kurduğumda... ...hayat zenginleşmeye başlıyor. Galiba en büyük farkı... ...hayata yabancılaşmakla... ...hayatın içinde... ...canlılık içinde kalmak... ...zengin bir şekilde hayatı yaşamak arasındaki... ...fark başlıyor. Evet o bağlantıyı... ...kaybetmemek. O, o... ...olumsuz duygularla belki... ...konforsuz duygularla... O, karşılanmayan ihtiyacı da fark etmek ama ihtiyacın güzelliğiyle tekrar bağlantı. İstediğin şeye nedir? Sen ne istiyorsun? Çünkü bir şey oluyor senin o ihtiyacın karşılanmadığı için ya üzgün oluyorsun ya kopuk oluyorsun ya kafan karışık oluyor. Evet. Orada bir acı var. Onu fark etmek. Evet. Şu anda bunlar bunlar oluyor. Ama ben ne istiyorum? Ah, ben Ne istiyorum? Huzur istiyorum. Uyum istiyorum. Barış istiyorum. Yani i̇stediğin şeye de odaklanmak. Hı hı. Ve onun güzelliğini böyle hissedip tekrar o vücudunda böyle kanın dolaşması gibi tekrar canlanmak. Robert Gonzales geldi aklıma. Hı -hı. Robert Gonzales bir şiddet iletişim eğitmeni. Ee, şu an canlı hayat içinde nasıl akıyor diye bir soru soruyor. Ee, seminerlerinde bir egzersiz. Canlı hayat içinde nasıl akıyor dediğinde. Bu şu an ne düşünüyorsun demek. Aynı anda... Şu an ne hissediyorsun demek. Ve ne hissediyorsun karşılığında da her zaman konforlu duygular yaşamamız mümkün değil. Bazen konforsuz duygular yaşayacağız. Fakat benim için püf noktası canlı hayat içinde şu an böyle akıyor. Evet bunu da karşı tarafa da soruyor Robert yani senin içinde nasıl canlı hayat yaşıyor denir sen bana soruyorsun yani birbirimiz de merak ediyoruz o canlı hayat şey nasıl okuyor. E, nasıl okuyor? Ve burada en e, bence hani şey işin püf noktası canlılık canlı hayat kendisini aslında bize duygularımızla ifade ediyor. Hayat bize bir geri bildirim veriyor duygularımız aracılığıyla Veya vücudumuzdaki herhangi bir his, hisle, aracı. his evet. aracılığıyla Evet. Ve bunu ben takip edersem bunu hayatın bir hediyesi gibi alabilirsem bu hisleri ve duyguları Kendi ihtiyaçlarımla buluşabiliyorum ve buluştuğum zaman da bu ihtiyaçları karşılamak için harekete geçebiliyorum Burası hayat dolu bir yer Evet çok güzel oldu bunu hatırlatmak istiyorum çünkü herkes soruyor daha sonra çoğu kişi soruyor nasıl biz anlayacağız bir şeyler olduğunu vücudumuza bakacağız yani değil mi ilk önce vücudumuza ne oluyor yani kendimize özen göstermek kendi iç dünyamızla da bir iletişimimiz vücudumuzda neler oluyor Vücudu ona zaten söylüyor bunun adını duygu da söyleyebilirsin veya bu duygunu bulamıyorsun olabilir ilk başlarda. Değil mi? Hı hı. Zaman vücudumda şu oldu, başım ağrıdı, belim ağrıdı, kalbim sıkıştı, yüzüm kızardı e, gibi bir sürü semptomlar var. Ondan sonra da ihtiyacını belirleyip harekete geçmek. Evet, programın sonuna doğru geldik. Ben şiddetsiz iletişim topluluğunun yaptığı etkinliklerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, Şidesiz İletişim Türkiye topluluğunda pek çok arkadaşımız e, online ve yüz yüze etkinlikler sunuyorlar. Canan ve ben de sunuyoruz. Bunların hepsini tek tek sizlere aktarmak hem zaman hem de birinden birini unuturuz. Mahcubiyeti yaşama endişemiz nedeniyle şu an mümkün değil. Bununla birlikte Şidesiz İletişim Türkiye Facebook ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz. Orada arkadaşlarımız kendi etkinliklerini detaylarıyla anlatıyorlar. Aynı zamanda Şiddetsiz İletişim Türkiye Derneği'nin bir web sitesi var, şiddetsiziletişim.com. Oradan da eğitmenlerle ilgili bilgi alabilirsiniz ve etkinlikleri görebilirsiniz. Canan'ı ve beni takip edebilirsiniz. Biz de zaman zaman hem kendimizin hem başkalarının başkalarını yayınlıyoruz etkinliklerini. Canan'a ve bana geri bildirim vermek ya da e, bizle irtibat kuracağın herhangi bir konu olursa e, yazışmak isterseniz benim mail adresime yazabilirsiniz denizspatar.gmail.com Deniz okunduğu gibi Spatar'da Samsun, Polat'ta, Ankara, Trabzon, Ankara, Rize, denizspatar.gmail.com Biz sizden gelen maillerden büyük keyif alıyoruz. E, kutlaması bizi bir hafta kadar mutlu ediyor. Pek çok ihtiyacımız karşılanıyor. E, böyle... Evet kendimize özenli yeni günler mi diyelim şefkatli kendimize bağlantıda olduğumuz Hayatı kutladığımız hayat dolu olduğumuz hayatın getirdiği bütün duygularla baş edebildiğimiz iyi hafta sonları İyi hafta sonları